Gece baba vardı namla her yerde anılan Dört oğluna ders için bir ferman etti o an Dedi gidin uyurda dağlar ardında kalan Bir ahlat akci var bilinir nece Büyük ol kış günü vardı ağaca yayan Gördü dallar kuru yoktur içinde bir can Döndü dedi babama hali pek yaman yaman O ağaç kalmış sözlerime sen inan Bahar gelince gitti ortanca oğul hemen Tomurcuklar patlamış hayat dolmuş her bir yan Neşe döndü o dirilişti o unvan Umut da yeşeriyor gördüm onu fastaman Üçüncü yazda vardı kalbi şevk çarpan Ağaç sanki bir gelin çiçek açmış her yandan Dedi böyle bir güzellik görmedim geçti zaman Cennetten bir köşeydi yoktu bir gıdım noksan Koğul cüz vakti vardı gönlüş aduman Dallar yemişte dolu olmuş cümertli sultan Dedi sundu meyvesin tıpkı kamildi insan bir eksik ne fazla uzun veriyor o an Baba dedi ki sizler gördüğünüz tek bir zaman Her biriniz haklıydır lakin eksikli beyan Hayatı tek bir kare sanmak en büyük ziyan Hüküm verme acele insanda varken insan insanda bir ağaçtır imtihanladı her an Bazen kışı yaşarken donar bedende bu can Bazen baharı gelir yeşil ruhta iman Sakın tek hale bakıp, Etme onda küm Geçey taze fidan kalbi unutma yanan Karanlık gece biter doğar bir şafak o an Ümitsizlik en büyük bir rangadır seni yoran Sabırla bekle elbette dinler fırtına boran Küçün irfanla dolu geleceğe uzanan Sakın unutma sensin bu vatan can katan Gayret kuşağını kuşan olmasın sende yalan Sen bu yurda millete yaradandan armağan Küçün irfanla dolu geleceğe uzanan Sakın unutma sensin bu vatan can katan Gayret kuşağını kuşan olmasın sende yalan Sen bu yurda millete Yaradan'dan varmağım